Geçen haftada konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştuk. Sonuçta hadise dini görünümlü bir yapının cemaat diye önce nitelenen bir yapının ve dini faaliyetlerde bulunduğu farz edilen insanların o mahiyeti sebebiyle ilişki kurduğu bir yapının e, sebep olduğu bir büyük hadise işte darbe girişimi. Ancak olayın darbe girişiminden de öte boyutları olduğu da bir vaka. E, Birçok boyutu tartışılabilir ama biz e, yani geçen haftada bu cemaat niteliği üzerinde durmaya çalıştık. Bu, bu yapıdan başka da Türkiye'de cemaatler var. Onlara bağlı insanlar var. Cemaat ayrı, tarikat ayrı diye nitelense bile tarikatların da cemaat diye nitelenmesi hususu da söz konusu. Böyle bakıldığında yani Türkiye nüfusunun çok çok geniş bir kesiminin bu tarz yapılarla e, bağlantılı olduğu tahmin edilebilir. E, şimdi böyle bir vakıa var. <gülüyor> Bunun sıhhatli işleyip işlememesi, bu bağlılıkların sıhhatli olup olmaması durumu söz konusu. İnsanların hakikaten ya e, kendi Müslümanlığını ...koruma hassasiyeti diyelim ki veya İslam'a hizmet etme e, yönelişi, İslam'ı tebliğ yönelişi, bunlar Müslümanların, bu zamanın Müslümanlarının da önem verdiği konular. Bu sahiplerle de bir araya geliyorlar, birliktelik oluşturuyorlar ya da bir e, böyle bir hizmet verdiğini düşündükleri bir yapıya bağlanıyorlar... E, kendi kişiliklerini terbiye hassasiyetiyle de bu tarz bağlılıklar, tarikat bağlılıkları olabiliyor. Şimdi bunun sıhhatli olup olmaması e, önemli. İsterseniz sözü uzatmadan şuradan başlayalım diyorum. İnsanlar hangi sahiplerle e, bir e, cemaat bağlılığına, aidiyetine yöneliyorlar? Buradan başlayalım. Sonra Burada dikkat edilmesi gereken hususlara geçelim Yani bir yere bağlanırken Mesela nasıl bir değerlendirme yapmalı insanlar Değil mi hocam? Yani nasıl bir değerlendirmeyle bu yapıya bağlanayım veya bağlanmayayım Gibi bir tercihte bulunmalı Oradan devam edelim diye düşünüyorum Bismillahirrahmanirrahim Hocam söze başlamadan önce şu cemaat kelimesini ibra edelim bu işten diyorum. Yani cemaat bizim için çok mübarek bir kelime, varlık nedenimiz olan bir kelime. Biz cemaat ümmetiyiz Yani ne yazık ki bu kelime kavram bu son dönemde çok kötü bir şekilde bir tarafa maalevlendi bu asla doğru değil. Bunaca örgüt diyelim yani şu cemaat demeyelim ha, o, o, yapıya, o yapıya. O yapıya örgüt yapıya. diyelim. Ha, zaten cemaatin sıhhatini konuşacağız. Biz, yani bir defa o isim hı, yanlış bize, bize ait olanı yani, konuşacağız. Yani çok tehlikeli bir şey bu çünkü biz bu olayı dün biliyorduk, bugün konuşuyoruz, olayların filmlerini görüyoruz filan. Ama yüz sene sonraki kuşaklar cemaat kelimesi hakkında ürkü, ürkerek e, dinleyebilirler bu kelimeyi. Ne olduğunu anlayamayabilirler. Yani bu tarihin dosyalarına gömüldüğü zaman unutulacak bu olay. Ebedi bunu konuşacak halimiz yok bizim tabi, Yani tabi. Beş sene sonra bu olay belki de hiç konuşulmayacak. Evet. Kaybolup ya da daha büyük bir olay bunu kapatacak Allah muhafaza buyursun. Yani cemaat bu değil hocam örgüt bu. Buna örgüt zaten diye zaten Fethullahçı terör örgütü diye resmi, ki, resmi resmi tanımlaması o. Cemaat evet. kelimesi mesela imam kelimesi kullanılıyor. ya Bu imam kelimesi bizim günde 5 defa önümüze geçen bir kavram bu. O da ya yani, örgüt temsilcisi yani basın haklı olarak önlerine konanı konuşuyor ama biz bari cemaat, imam e, gibi kavramları Bunlara mal etmeyelim hocam Şimdi şöyle hocam yani Bu yapı başta da söyledim Dini bir ıstılahla Kendini tanımlıyor Dolayısıyla oradan yola çıkıp Bir sapıtma söz konusu Dolayısıyla biz zaten Cemaati arındırmak için Böyle bir sohbet yapmış oluyoruz Cemaat evet. kavramımızı Bunu aleneleştirelim bu Tabii kavramı Tabii ki evet Burada hocam e, Tarihimizde İki meşhur olay var. Bu evet. iki meşhur olay bu son e, feto konusuna çok uyum sağlıyor ve altyapısı gibi oluyor. Hangileri hocam? E, birincisi Harun Reşit zamanında Bermekiler diye bir grup var. Evet. İran kökenli insanlar bunlar. Harun Reşit'in e, e, tıpkı bugünkü gibi nasıl hükümete sızdılar da... Sonra hükümeti de alaşağı etme planları yaptılar Bermekiler de Harun Reşit ile aile bağı kurdular evet. Harun Reşit'in 20 yıllık iktidarı var yaklaşık olarak Bunun büyük bölümünde devlet onlar oldular evet. Mesela Harun Reşit bir şeyi imzalayacaksa Bermekilerin onayıyla imzalayabiliyor oldu evet. Bugün ne biliyoruz devlete sızdılar Bütün kademelerde falan var evet. diyorlar o günkü devlet onların oldu. Bermeki. Bermekiler. yani Bir tür Bermeki örgütü. Ama bir boyutuyla. Evet. Bermekiler devletin parasına ve siyasetine talip oldular. Evet. Mesela... Onun... Onlarda da dini bir e, başlangıç var mı? E, dini başlangıç yok. Siyasi birliktelik var. Evet. Ve Harun Reşid'in hizmetkarı olma Hı -hı. iddiası var. Harun Reşid'in de süt annesi en büyük Bermeki oluyor. Vermekinin evet. hanımı daha doğrusu süt annesi. Dolayısıyla çok iyi kullanlar. Bu mevcut hükümete sızma süreçlerini e, kullanma daha sonra devlet mekanizmasında bu FETÖ örgütünün varlığı, bermekilere o kadar benziyor ki hocam. Evet. Hikmet-i İlahi, biz bunu keşke ders kitabı yapsaymışız. Evet. Bu bermekileri ders kitabı yapsaymışız. Ya da bütün devlet adamları önce bu bermekileri mi bir okusalar? Yani bir kartla gelen birisi daha sonra senin kart rica ettiğin birisi haline geliyor. Özeti evet, bu. Evet. Bir boyutu bunlara benziyor. Evet. Devleti yukarıdan ele geçirme Ama Harun Reşit çok e, kurnaz bir şekilde bir gece içinde hepsini ipe astı. Evet. Ve böylece devleti temizledi. Bir gecede ama. Evet. Bir gecede. E, bu da Harun Reşit'in hasenatı arasında ama... Harun Reşit bundan ciddi tövbe edip etmediğini bilmiyoruz. Çünkü Harun Reşit'e yüzlerce defa ikaz edildi. Ya sana bile gelmemiz mümkün değil. İmzaladığı şeyler imha ediliyor, yeni imza atılıyor. böyle Allah. enteresan bir evet. şey. Bu nedenle yani Harun Reşit bundan ne kadar tövbe etti onu Allah biliyor. Yani bizim demek. siyasi kadrolarımız Harun Reşit-Permeki ilişkisini okumuş olsaydı... Okumuş olsalardı bugünkü noktaya evet. gelinmezdi. Evet. İkinci benzeştikleri bir Hasan Sabbah'ın evet. kadrosu var. Ta o Selçuklu dönemine ait bir olay. Selçuklu Batınî'ler. Batınî evet. kökenli. Evet. Dini kullanma. Din üzerinden iş yapma ve teröre bulaşma da haşhaşilere benziyor. Evet. Dolayısıyla Büyülenme de var. Değil mi bunda? Yani <gülüyor> haşhaşi olayında. Büyülenme varsa. Evet. ama Ama yani, onlar... yani ıslahı manada büyü değil de yani adam aklını kaybediyor. Haşhaşilerde büyü var evet. üstünde haşhaş evet. ama bunlar büyü psikolojik yöntemlerle kullandılar. Evet. Yani büyü yönde mesela e, o kolejlere verilen çocuklar birinci sömestiden itibaren anne babasını yok sayıyorlardı. Evet. Bir devşirme sistemi oluşturdular. 30 senedir çocuklar devşiriliyor evet. mesela başarısız çocuk onlarda cumartesi pazar eve gitmek isteyen çocuk annesini özleyen çocuğu başarısız kabul ediyorlardı e bu oturulup düşünülmesi gereken bir şeydi evet. bu büyüğü böyle yani güya Allah peygamber sevgisini cennet sevgisini annenin babanın önüne geçiriyorlar evet. o kadar ki sen cehenneme girmeye bile razı olacaksın insanlık için sözünü Niye kullanıyorlardı anayı babayı satmak müba olsun diye Yani Ve anadan babadan yardan geçilmeden gerçek işte şey olunmaz Çanakkale falan. için kullanılan sözcükleri evet. destanları kendi zevkleri için kullandı Dolayısıyla bugünkü yapının bir boyutunda bermekilik var Evet onu müthiş bir şekilde kullandılar. Belki de bermekileri iyi okumuşlardır o da olabilir akıbetini okumamışlar anlaşılan. Evet. İpe gitti hepsi çünkü. Ee, ikinci haşhaşilik boyutu bermekilerden üç asır sonra yaklaşık olarak onlar geldiler. Haşhaşilik boyutunu da bütün psikolojik ve pedagogik yöntemlerle kullandılar şimdi. Dolayısıyla karşımızda İslam medresesinin yetiştirdiği bir grup yoktur. evet. Çağdaş barat sistemlerinin yetiştirdiği bir örgüt vardır. Bu nedenle bunlara cemaat denmesi bizim için de vebaldir. Evet. Yani bir mürtede bir e, peygamber aleyhisselam efendimizi Uhud'da bırakmış kaçmış bir münafaa sahabi demek gibi bir şey bu. Yani hak etmediği bir kavram. Bu cemaat kullanmayı da cemaat kelimesini kullanmayı, imam kelimesini kullanmayı da istiğfar edilmesi gereken bir kelime olarak kullanın. Çünkü biz nesillerimize ehli sünnet vel cemaatiz diye aşı Tabii. yapmaya çalışacağız. Niye çocuğumuzun adına hemen yani örgütçümüz gelsin? Evet. Ve cemaat deyince hemen aklımıza bu gelecek. Bu bir düzeltilmesi gereken kavram. İkinci noktada gelelim hocam. Bu ortaya çıkan örgütlenme bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Yani evet, ben, arz talep. <gülüyor> ben de onu şey yapıyorum. Yani insanlar <gülüyor> neden böyle bir şeye yönelirler? İki ihtiyaç var hocam. <gülüyor> Birincisi İslam cemaatle yaşanabilir bir dindir. Evet, güzel. Bir. Dolayısıyla ortada bir ihtiyaç var. Evet. ...bu Şeyh Efendi'nin himayesinde ...olmak, bir alemin himayesinde ...olmak, bir ağabeyin ...himayesinde olmak, yani ...her türlü din ...yalnız yaşanamaz bir dindir, biz ...kabile dini değiliz, evet. dünya ...diniyiz, hayat diniyiz ...İslam olarak, dolayısıyla ...bu din evde yaşanamaz bir ...dindir, bu bir ihtiyaç 2 ...bu topraklarda yüzyıldır yıldır ...net bir şekilde... 200 yıldır, 300 yıldır da yaklaşık olarak dolaylı bir şekilde Müslümanlar e, devletten, siyasetten, sokaktan, ticaretten tecrit edilmiş durumdadır. Evet. Bir tür üvey evlat gibi. Evet. Bir tür ikinci sınıf, vatandaş gibi yani yerli olmayan, oturumla bu ülkede yaşayabilen, nüfus kağıdı olmayan kesim gibi, gibi görüldü. Evet son on yılda 2000'li yıllardan sonra bir silkiniş oldu yok canım biz de özvatanlıyız. Şey, şey çevre merkeze geldi yani. <gülüyor> çevre diye niteleniyor yani. Banliyö suyduk evet. biz şeylerini evet, yani biz evet. gecekondu kondu insan evet. mesela karikatürize edilirken e, Müslüman biri karikatürize edecek bir gece da oturuyor gibi hep karikatür evet. derlerdi e, yakın zamana kadar hatta şimdi de öyle belki yani köylü İstanbul'un uzak semtlerinde oturan Eyübün o köhne semtlerinde oturan Gibi evet. e, lanse ediliyorduk Bu itilmişlik Evet Bu e, şehire inmeye Hakkı olmayan kesim olmamız Bari bir arada olalım Hissiyatı doğurdu evet. Bari bir arada olalım Bir arada olursak en azından Kurtlar bizi yemez evet. Gibi bir mantık oluşturdu Esasen Allah'ın emriydi Bir arada olmamız bizim Evet. Allah'ın ve Peygamberinin etrafında, Kur'anımızın etrafında toplanmamız esas olan. Evet. Bu esası bir nebze elimizden kaçırdığımız için ya da orijinalini tutamadığımız için bir türlü bu iki saik bizi bir arada tutmaya mecbur etti oldu bu yani paylaşıldı duygumuz. Belki son zamanlarda hocam bu kültürel e, deformasyonda yani bir küresel kültürden söz ediliyor. Bunların insanların e, zihin yapılarını, hayat tarzlarını etkilemesinden söz ediliyor. Dolayısıyla bu Kültürel abanış karşısında da kendini koruma <gülüyor> saikiyle değil mi? Yani niye bir cami açıyoruz bir mahallede? Evet. İnsanların evi yokken camiye para toplayıp cami yapıyorlar. Evet. E cami bizi bir arada tutan unsur diye. Evet. Adı üstünde cami evet. zaten toplayıcı evet. mekan yani. Cami yapmamız bir Kur'an kursu yapmamız hep bu nedenlerle. Evet. Ama bir zatın etrafında e, cemaat olma ruhu bu kaybolmamak erimemek evet, evet, için evet. mesela siz Maraşlısınız Kahraman Maraşlısınız Maraşlılar Derneği ile niye ilgileniyorsunuz sırayı rahim bağınız kopmasın ee, İstanbul'daki yani şöyle hocam mesela Maraş iyi örnek verdiniz bir baba anne çocuğunu İstanbul'a diyelim ki hele bizim zamanımızda daha çoktu şimdi Maraş'ta İstanbul oldu ayrı bir şey evet. ama İstanbul'a giden çocuğum kaybolmasın diye Yani İstanbul iklimi e, Alır savurur zihinleri Kalpleri savurur diye İşte bir yerde bulunsun isterdi Anne babalar e, bu, Bunun gibi bir şey din namına da Bir yerde evet, bulunmak evet. Şimdi ortaya ne çıktı Neden insanlar evet. bir cemaat Gibi bir yapının içinde bulunmak istiyor Dedik ki birincisi Dinimiz zaten cemaatle yaşanır evet. bir dindir e, Ölüyorsun Ölünün bile cenazeyle Bağlantın bile e, cemaat olarak kaldırılması gerekiyor. Yani dinimiz bir arada olmayı emrediyor. Bu dinin e, haleti, ruhiyesi bir arada olunduğunda ışık evet. veriyor, çiçek açıyor. İki, yaşadığımız olaylar tek kalanın e, kurt, mağlup olacaksın. Kurt kapar. Kurt kapıyor. Toplum kapıyor. Evet. E, çocuğunla oturup kalkacak kimseyi bulamıyorsun. Evine kapanıyorsun. Psikiyatrik vaka olursun evde tek evet. başına. Mecburuz. Yani yaşadığımız ortam ve zaman ...bir aradalıklar oluşturuyor... ...bu cami derneği oluyor... ...bu Maraşlılar derneği oluyor... İmam Hatip Yaptırma Derneği... ...yaptırma derneği evet. oluyor... ...yani mesela okul derneğinde orada çocuğu olmayan da bulunuyor... ...niye? ...orada bulunmayı dini ve insani bir görev olarak görüyor. Evet. ...senin çocuğun yok niye İmam Hatip Derneği'ndesin... ...diyemiyorsun... Evet. ...öyle olması gerekiyor yani... ...bu hepimizin sorunu diyor... Evet. ...bu dini bir hassasiyetten... ...insani bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor... ...evet... Güzel. Burada şöyle bir şey hocam akla geliyor Hani bir devlet dışladı Müslümanları ee, Dolayısıyla Müslümanlar kendi aralarında toparlanma ihtiyacı hissettiler Şimdi devlet dindar bir kadro tarafından yönetilir hale geldiğinde de Bu cemaat yapılanmalarına ihtiyaç var mı? Bir bu soru var İki Yani e, bu cemaat tefessühü diyelim yani cemaat diye suistimali yola su Suistimali diyelim, suistimali diyelim. Suistimali. Ondan sonra insanlar Ya böyle bir yapı Başladı e, Batağa saplandık Suistimal edildik Çok kötüye kullanıldı Biz bundan sonra Cemaate ihtiyaç duymayalım Demek mümkün mü? Çok, İki cü, tane sonra... çok cüz'i bir alan bunu diyecektir ama yeah. bu kaldırılamaz Neden? Devletin sahiplendiği hiçbir şeyin Özeli yok diyemiyoruz ki mesela güvenlik devletin sorunu değil evet. mi? Yani emniyeti, askeriyesi, özel güvenlik de var ama evet. eğitim evet. devletin yükümlülüğünde özel eğitim de var. Evet. Sağlık devletin yükümlülüğünde özeli de var. Evet. Her ne kadar devlet ben dininize sizi açtım evet. tamam din sizin evet. dediyse de bunun özel desteği olması gerekiyor yani evet. devlet gelip benim sabah namazı kalitemi ölçemez evet. gece ev düzenimi aile huzurumu ölçemez yani devlet bu düzeye inemez bu dünyada. Bunu kim yapar? Özel oluşumlar. 10 kişi, 20 kişi oturup oluşturduğumuz bir Riyazus Salihin grubunda bu kaliteyi biz test edebiliriz. Yani devlet anonim ve çevresel bir hizmet yapabilir. Daha öze inemez abi. Bizim çok daha özel din hizmeti almamız gerekiyor. Burada yalnız şimdi din, dindar kadrolar tarafından yönetiliyor dediniz ya son bir 2-3 seneyi çıkardık, çıkarırsak bu dindar kadronun yaklaşımı da sütten ağzı yanmış bir kadroydu ama yani evet. alenen biz dindarlar olarak geldik bundan evet. sonra İslam'a bir sorun yok dendi mi hiç evet hala denmiyor hala oturmuş Neden? değil yapı ben ne? diyorum 2008'de bu kadronun dindarlığı Partinin kapatılma gerekçesi olarak İdip. kullanılmak istendi İdip. yani o o zamanda bile yani dolayısıyla biz bir bir kere bu ülkede yüzde 99 filan değiliz çocukken bize yüzde 99'u Müslüman filan evet. denirdi öyle değil evet evet Türkiye'li insanlarız Türkiye'li vatandaşız bir bayrak altında bulunuyor ...bu değerde sıkıntı yok... ...bayrağımızda... ...ülke sınırlarında... ...bunlarda yüzde yüzüz belki... Evet. ...gerçi o da yüzde yüz olup olmadığı tartışılacak hmm. hale geldi... Doğru, evet. ...belli edep dışı ya da... ...iç kinini gizleyenler hala var... ...bu evet. toprakların üzerinde... ...ama İslam... ...ve yüzde yüz İslami hayat deyince... ...yüzde doksanlarda değiliz biz o zaman... ...aşağı doğru iniyor bu rakam... Evet. ...aşağı doğru iniyor... ...yani hala sonuna kadar cami operörleri açılsın sabah ezanında denebilecek durumda değiliz bir misal olarak konuşacak olursak. Evet. Bu sebeple e, bu dindar kadro kendileri dindar ama devleti dindarlaştırmada hür değiller henüz. Evet. E, bu sebeple bu... Devlet bütünüyle dindarlaşsa hocam yani cemaat veya tarikat tarzı yapılanmalara ihtiyaç kalmayabilir mi? Fatih de dindardı hocam. Evet. Yavuz'da dindardı, evet. Kanuni de dindardı, Abdülhamet'te kelime-i tevhid sancağı kullanılıyordu, evet. dindardı. Ama e, niye yani koca e, halife Müslüman sabah namazını camide kılan bir halifemiz varken, Azim Ahmet Hüday'ın ne işi vardı İstanbul'da yani? Halife varken bile Azim Ahmet bir iş yapması gerekiyordu. Gerekiyordu. gerekiyor. Gerekiyor evet. Gerekiyor tabii. En azından siyasetçilere siyasetin dışında ruh dünyasında ışık saçacak feyiz akıtacak bir kadro gerekiyor hocam evet. Yani devlet Bir akşam seddin gerekiyor Bir Aziz Mahmut Hüdayi gerekiyor Yani evet. bu sadece ebe ile çocuk doğar mı demek gibi bir şey hmm. Ebenin ötesinde anne şefkati ebeye şefka ve yani ebe, ebenin mekanik eli yetmiyor hocam Peki hocam burada bir soru daha var. Diyanet bu ihtiyacı e, karşılayamaz mı? Ya da camiler, imamlar mesela bu ihtiyacı karşılayamaz mı? Diyanet mesela Osmanlı döneminde diyanet yoktu. Evet. Diyanet vari bir kurum yoktu. Şeyhülislamlık İslamlık vardı. Evet. İslam'ın geneline bakıyordu. Yani bugünkü sokağa yayılmış, köylere yayılmış diyanetin kadroları zaviyesinden evet. genişlik Osmanlı'nın hiçbir döneminde olmadı. Evet. Ama Diyanet Hiç Alınmasın Müftü Efendilerimiz Başıda Hiç Alınmasın Tapu Dairesi Kadar Sert Ve Haşin İslam Merhamet Dini Otur Yavrum Diyen Bir Müftü Efendi Buyurun Diyen Bir Müftü Efendi Değil Hocam evet. e, Dolayısıyla Diyanetin Kağıt üzerinde bunu yapması mümkün. Nitekim bu tip işler diyanete havare ediliyor. Diyanet talimat veriyor. Talimatlar yayılıyor. Bir hafta sonra geri geliyor raporlar. Uygulama yapılmıştır efendim diyor. Evet. Yani diyanet eğer 657'nin üstünde bir rakama ulaşabilirse memurlar kanununu aşıp ruh terbiyesi alan tasavvuf nezaketi almış insanlardan oluşursa diyanet yüzde yüz olmaz hiçbir zaman. Dedi ki devlet kurumu nihayetinde evet. Ama bu ihtiyaç şu anda yüzde seksenlerde yüzde ellilere düşürür bunu Diyanet. Evet. Ciddi düşürür hem de. Ama yani taktik din, olarak... Din gönüllüsü diyor şimdi yani o, demek o olabilirse değil mi? O gönüllülük işi... Gönüllü bir... ama maaşla yapıyor bu işi. <gülüyor> maaşla yapıyor ve yani bu yaptığı işe Allah razı olsun deyince tatmin olmuyor Allah razı yani olsun bazen da böyle... diyelim imam bile ya da müftü bile Gönül eğitimi için başka mecralar arıyor değil mi hocam? E, tabii canım. Onlar da bir şeyh efendiden gidip himmet istiyorlar. Evet, evet. O da gidip bir ders halkasına katılayım, katılayım istiyor. istiyor. Şimdi evet. Onlarca müftü efendiyle muhabbetimiz var. Evet. Yani bir araya geldiğimizde hiç bürokratik şeyler konuşmaya vakit olmuyor. Evet. Hep böyle dertlerimizi onların o dairede halledemediklerini bizim de onların olmadığı bir yerde halledemediğimiz şeyleri hep konuşuyoruz. Yani evet. Ortak ihtiyaçlar ...bizi konuşturan e, dert oluyor... ...yani onlar da bu ihtiyacı hissediyorlar... ...bu sebeple... ...hiçbir zaman hiçbir devlet... ...Hazet Ömer Radyalılarının devleti de olsa... E, ...bu ihtiyacı bitiremez... Evet. ...yani üç tane kadının bir arada oturup... ...samimi bir şekilde... E, ...bir e, ahiret dünyasını konuşma düzeyine indirilemez devlet... Evet. ...olmaz bu. Evet. ama... ...bu ihtiyacın kısmı azamı götürülebilir... ...evet... Ve kısmı azamı götürüldüğü için de bundan da ziyadesi eğer diyanet gibi bir kurum bunun güzel numunesi olursa, iyi bir örneği olursa abuk subuk şeyler çıkamaz ortaya. Evet. Niye çıkamaz? Çünkü Hiç olmazsa çıkar hatırlatır yani şöyle bir yapı var bu yapıya dikkat edin der. Yani bir otorite olması devlet gücüyle diyanetin halbuki bu otoriteliği din ağırlığıyla, evet. dinin merhametini yansıtarak yani... Sen de orman haftası gibi kutlu doğum haftası yapıyorsun. 52 haftaya niye yaymıyorsun peygamber aleyhisselamın nezaketini? Yani. Yayamıyorsun niye? Kanun müsait değil, kadron yok vesaire. Tenkit için konuşmuyoruz bunları evet, biz evet, değil mi? Evet. Yani Tabii. acımızı kendi, konuşuyoruz. Kendi derdimiz. Kendi, kendi mesela... derdimiz. Belki de onlar bizim konuşmamızdan bir madde çıkarıp bunu yapalım diyeceklerdir. Diyecekler, evet. Mesela e, diyanet mensuplarının... E, çok basit bir örneğini verin. Mesela 20 dakika içinde cami kapatma hakkı var. Evet. İmamın. Kapatması gerekiyor. Belli camiler hariç camileri kapatır. 20 dakika önce açar. Namazdan dakika... sonra. Namazdan, al, namazdan önce. Evet. İçeride bir adam nafile kılıyor. Acaba sen ayakkablığın orada kıl. E, camiyi kapatacağım. Diğer Mı imam. <gülüyor> senin maaşın akşama kadar burada beklemek için. ...2 rekat namaz kılacak adam... Evet. ...ne olur yani onu beklesen... Evet. ...e yasal olarak 20 dakika ya... ...hastane bile olsa 2 dakika bekler doktor bekle, oraya... Bu, evet. ...bu yüzle... ...Türkiye'deki... ...gönül bizim, genişliği... ...ya insani buydu evet, hocam... Evet. ...otobüs durağında bile insan beklenir biraz... ...yani <gülüyor> nerede kaldı ki... ...yaşlı ya, birisi bininceye kadar... ...bekliyor değil mi... Değil mi? ...mesela değil. metroda bakıyorum... Normalde zili çalıyor, hareket edecek bir kadın binemediği için adam bekletiyor evet, orada. Tabi tabi. E, bu camide niye görmeyeyim ben bunu? Evet evet. Yani bu bir. İkincisi camilerde e, belki dipnot gibi bir şey bu. Çok fazla para toplanıyor hocam. Evet. İnsanlar para verdiği yerden başka bir şey feyz görmek alamıyor. feyz alamıyor evet. ve orayı artık ücretini ödediği yer olarak görüyor. Ya, evet. Yani ne edip edip. Camiler para toplanmak e Bu kolay bir şey değil tabi Başka türlü cami yapılamıyor ama evet. Camilerden Ey müminler mesela 50 dakika konuşuyor Bir vaiz evet. efendi Son 3 dakikasında müftülük yazı gönderdi Para toplayacağız diyor ya hocam diyor ya, önceki O 50 dakika. dakikanın üzerine Çizgi çiziyor O evet. heyecanlı bağırıp Çok çağırmalar da. Yani anonsçu imam Anonsçu vaiz Kendi altını kazan birisidir Evet. Ben binlerce konuşma yaptım Rabbim hamdolsun babamın bana verdiği bir talimat Babam da 50 yıllık hatip bir insan ee, Camide konuşma yaptığın yerde hiçbir şeyi anons etme demişti evet. Para yardımı çocuk kayboldu safları sıkıştırın Ben mesela ara sıra cuma namazında konuşuyorum Ve sana 5 dakika kalmış Birisi çıkıyor Cemaat cami doldu ya Sen konuşuyorsun heyecanlı evet. artık yani orada İnkılap yapılacak gibi Bir heyecan oluşuyor <gülüyor> Birden bir ses arkadan Mikrofonu müezzinin mikrofonu eline almış Ön safa geçin cemaat sıkıştı Filan diyor Belhamdülillah Rabbil Alemin deyip bırakıyorum ben Ondan sonra konuşmanın bir manası yok çünkü Zaten evet, evet. 30-40 dakikada o noktaya getirmiş Oluyorsun cemaati evet, Orada bitiyor Camilerin bu tip Sosyolojik yapıları Yani caminin heybetini öldüren e, Yapıyı bir miktar öldürmem bizim yani Devleden düzeltme çıkarmamız yani lazım. camiye gidilince orada Medine, kalbi beslenme yeri olmalı. Medine-i Münevverenin aynısı olmasa Kokusu, bile kokusunu koku, al. kokusunun alınması lazım. kokusunun alınması lazım. Alınması lazım. Yani. ticaretten e, ve mala olan şeylerden camilerin altlarında dükkanlar vesaireler olmasından camiye ...idare heyeti olarak atılan... ...derneğe ait kimselerin... ...ayak ayak üstüne caminin önünde atıp... E, evet. ...bu he, caminin... Laf, ...azametine... laflamaları, <gülüyor> laflamaları ...bunlar basit şeyler değil hocam... Değil, ...mesela caminin önünde çay bahçesi olması... E, ...sıvası olmayan bir camide namaz kılmaktan daha kötü... Evet. ...yani Müslümanlar... ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem... ...Cuma'ya... İki dakika önce gelen şu kadar sevabı var diyor O gelmiyor caminin önünde çay içiyor arkadaşıyla evet. Bu haram değil ama evet. Cinayet değil bu Fetva vermiyoruz yani Cami bakalım. niye o bir tekkenin huzurunu vermiyor hı hı. Vermesi gerektiği Tekkeden daha değerli cami Tabii ki. Dünyada kaç tekke bir mini cami yapabilir evet. Cami Allah'tan tescilli bir mekan Tekkeler camilerin altyapısı olur. Evet. Zaviyeler caminin altyapısıdır. Yani oralara insan yetiştirme merkezi gibi olur ama cami bizim kıblemiz. Elbette. Yani çünkü yani caminin kıblesi merkezimiz var. orası. Yani, yani gelip dolaşıp geleceğimiz yer yani. orası yani. Yok, dolaşmadan da gelmemiz <gülüyor> lazım hocam. Gözünü seveyim. Dolaşmadan. Hayır, yani gelelim. işte hayatın bütün şeylerinde uğrayacağımız yer. Ama tekkedeki huzur Niye evet. camide görülmüyor? Caminin belki de çok önemsiz gibi duran... ...çay ocağından, çok evet. önemsiz gibi duran... ...para topladıktan... Evet. ...çok önemsiz gibi meselelerden... hep ...hissediyoruz. Yani belki de işte imam-cemaat ilişkisi... ...yani o kıvamda olmuyor... ...yani değil mi? O... Ama hocam cemaatten dönüşüm... ...beklemeden önce imamdan dönüşüm... ...bekleme hakkım var benim. Evet işte onu söylüyorum. Yani cema cemaat zaten... <gülüyor> bir önderin peşine gelmiş adam. Yani caminin orta mahallinin adı nedir? Mihrap. Evet. Mihrap ne demek? Savaş yönetilen merkez demek. Harp yeri. Ya biz nefis savaşı yapıyoruz camide. Evet, evet. Günde beş defa eğitim almaya geliyoruz. Evet. Ya beş defa günde fizik tedaviye gitse insan dünyanın en büyük sporcusu olur bir sene sonra. Evet. Nefis terbiyesi yapmaya geliyoruz ve İmam Efendi de bizim bu baş komutanımız o camide. Evet. İmam bize yön veriyor. Bu nedenle bizim ümmeti Muhammed olarak yani diyanet bu işi yapabilir mi? Bu cemaat bu grupların, tarikatların mehalini alır mı? Elbette yüzde yüz alamaz. Neden? E, diyanet nakşi olsa ikiye böler Müslümanları yani Kadiri olsa ikiye böler. Hatta diyanetin e, muayyen bir mezhebi olması bile sakıncalı. Yani Hanefi'dir Diyanetler... Bu camide Hanefiler namaz kılar... E, belli yerlerde evet. var bu hocam... Bu Hindistan, Pakistan tarafında... Evet. Artık mezheplere göre bölünmüş Bu Diyanetin İslam'ı olur... Şafii'ye de cevap verir... Hanefi'ye de cevap verir... Ama ne yapar... Siyirt'e tayin ettiği İmam Efendi'ye... Şafilik mezhebi üzerinden kurs verir... Trabzon'a tayin ettiğine de... Sen Hanefi mezhebini iyi bileceksin... Ömer Nasülmen iyi oku der... Evet. Birine Halil Gönenç Hoca Efendinin şafiî ilmihalini okutsun. Öbürüne e Hanbeli mezebinden bir kimse olursa mesela Mardin'de e, beş 10 köyde Hanbeli mezhebi var. Oraya tayin ettiği adamı Hanbelilik kursu versin. Müslümanları evet. mesela doğudaki melelerin başarısını yakalayamayan Diyanet e, görevlilerinin temel sorunu budur. Bir gidiyor, zil zurna cahil kalıyor. Neden cahil? Avamdan birisi bile hoca sen yanlış bilirsin Bunu diyor Hı -hı. Hanefi mezhebine göre yetişmiş Hı. Şafii zaten mezhebinin ölçülerini Bilmiyor Yüzde yüz fark yok bu mezhepler arasında ki üç beş bilemedin evet. on mesele Ama işte o arkasında Ama o halk o on meseleyle Zaten evet, bariz şekilde <gülüyor> evet. Ortada duruyor evet. bu nedenle biz artık tayakkuz haline gelip yani bu kadar incelikleri düşünmesi lazım. Doğuya tayin ettiği kimselere Eş-Şafii tedrisatı. Buna biraz dikkat ediyorlar. Y e evet. Biraz dikkat ediliyor. Bunun semeresi 20 sene sonra belki ancak görebilecek. Yani bir günde dönüşüm olmuyor. Yani Diyanet bu cemaat ihtiyacını yüz alamaz. Evet. Alması da doğru değil. Evet. Zulüm olur bu. Yani Diyanet el koya koyma gibi bir yöne giderse bu Kemalizmin aa. el koyması gibi bir sıkıntı ya oluşturur evet, bu. Evet. Sonra, bunu, e, bu bu kesin cümle şey oldu zaten, hiç hocam. Hiç hocam, bunda evet. tereddüt yok. Neden bir defa yani bunu rijit bir şekilde bir kararla yaptığın zaman e, sen şüphe uyandırırsın. Evet. Niye bunu? Ne ihtiyaç hissediyorsun buna? Diyanetin ağırlığı olmalı önderliği olmalı, zulmü olmamalı. Evet. Serbest bırakmalı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir de ashabını serbest bıraktı. Temellerde sıkıntı olmasın, akidede sıkıntı olmasın, e, bariz hatalar olmasın ama ashabının farklı anlayışlarına ses çıkarmadı Efendimiz. Fazla hocam. soru bile sormayın diyor değil mi peygamber? E, karıştırıp durmayın diyor. E, <gülüyor> hocam bir örnek var. Bugünlerde ee, cemaati an... konuşuyoruz ama böyle dallanıyor, budaklanıyor ama bir yandan. açınca evet. bunlar çıkıyor. Doğru, evet. Hocam e... geleceğiz cemati yani. Yani hep cematte olacağız inşallah. <gülüyor> Gelmeyeceğiz. Şu <gülüyor> i̇nşallah. anda da cemaat Elhamdülillah. Sünnet vel El Cemati Yani sonra öbetceğiz gibi anlaşılacak. Yok yok. Şey. O anlamda söylemediğimi biliyorsunuz <gülüyoruz> yani. Evet. Şimdi Hazreti Osman radıyallahu an Emirül Müminin evet. Mekke'de hac yaptırıyor. Evet. Hacci devletin başı yaptırıyor ya. Evet. E, Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac yaptığında, Ebubekir, Ömer radıyallahu anhuma hac yaptıklarında Mekke'de ikişer rekat kıldılar namazları. Evet. Seferi. Seferi, seferi oldukları evet. için. Osman radıyallahu an e, Mirada e, namazı 4 e, rekat kılıyor cemaatle. Hmm. Evet. Arkasında Abdullah İbn Mesud da var. Evet. İlk 7 Sahabiden biri 7 fakihten biri Evet Şimdi 4 kılması hata Niye Efendimiz 2 kılmış Hazreti Ebu, Ebu i̇ki. Bekir 2 kılmış Radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh 2 kılmış 3. halifesin sen Senin önderlerin belli evet. Üstelik de halife seçilirken o Abdurrahman ibni Avf ona Beyat toplarken Ebu Bekir ve Ömer'in standartlarını bozmama sözü de aldı ondan. Evet. Bu da çok önemli. Önemli. Ali radıyallahu anh o sözü vermediği için ben buna beyat ediyorum dedi. Evet. Ali dedi ki bana Kur'an ve sünnet yeterdi. dedi. Ebu Ömer'in izinle sürmem gerekmiyor. Serbest konularda hani. Hı hı, Bu evet. siyasi karakterde Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh'ın standartını bozmayacaksınız diye söz istedi. Osman ben bozmam dedi. Evet. E şimdi geldi burada 4 kehat kıldı. Evet. Arkasında şimdi dört kehat kıldı. O ayrı bir konu. Kıldı kıldı herkes kıldı zaten emirül müminin. Evet. Beş kılmadı nitekim. Evet. 2 ile 4 arasında bir ruhsat vardı. ...dördü tercih etti. Görünüyor dışarıdan. Evet. Ee, bunun üzerine Abdullah İbn Mesud da onunla beraber dört kehat kıldı. Selam verildi. Herkes gitti. Abdullah İbn Mesud bir tepki göstermedi. ...ağzı kilitli bir tip değil... ...Abdullah İbni Mesud... Yani ...konuşan birisi, söyleyen birisi... ...fakihlikte belki de Osman'dan ileride... Evet. ...fakih olmak bakımından... Yani ...söylenmesi gereken yerde susmuyor... ...konuşur ve ondan daha fazla... ...hadis biliyor mesela... Evet. ...daha, daha çok hadis rivayet etmiş... ...oradakiler hemen Abdullah İbni Mesud'un... ...yanına yanaşıyorlar... ...diyorlar ki manzarayı gördün değil mi... ...ben böyle hmm. tasvir ederek söyleyeyim... E, ...evet diyorlar... ...bu dört kıldı namazı görmedin mi diyor... Senin gibi bir sahabi Yani buna niye nasıl sessiz kalır? sessiz kalır niye refleks yok Burada demeye getiriyorlar evet. Hocam bir cümlesi var Hepimizin Kitaplarını defterlerinin başına yazılma Ajanda basıyoruz ya evet. O ajandaların sloganı bu olmalı El hilafu şerrun kulluhu Tartışma olduğu gibi Şerdir diyor Allah Allah, evet. Tartışma olduğu gibi şerdir Diyor hı hı. Şimdi Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Bekir'in, Ömer'in Radıyallahu anhum'a sünnetine Aykırılığa rağmen Tartışma yeri değil Mina diyor. Mina evet. Tartışma yeri değil Mina, diyor. Bir de haç sırasında Hac sırası, Mina Emirul evet. Müminin. Evet. Zaten ufak tefek Tartışmalar var. Vır zıvır Fitneler çıkıyor. El hilafu Şarrun Kullu. Tartışma Yok diyor. Evet. Şimdi Burada e, Yani belli şeyleri tartışma noktasına getirmeden yürütmek Müslümanların şu sıra gütmesi gereken en büyük siyaset hocam. Evet. Belki 3-4 e, müstehabbı sonra yaparız diye erteleyeceğiz. Yeter ki Müslümanlar tartışmasınlar. Evet. Yani çok ayrıntılar üzerinden İslam'ın yaşanması için uğraşırken biz tepede İslam'ı kökten götürülüyorsa e, bu hata olur. Evet. Yani şu, bunu niye söyledik? Yani Diyanet bu işi üstlenebilirim, üstlenir ama rızk bir kararla, kanuni bir dayanaklarla değil. Ümmeti Muhammed'in gönlünde yetecek. Yani mesela evet, evet. çok basit bir örnek vereyim. Bu güvenilirliği adam. de sağlamalı diyanet. Mesela hacılar bana soruyorlar diyanetle mi gidelim biz hacca, Hı -hı. özel şirketle mi gidelim? Yani sen ne arıyorsun diyorum. Ya ben meşakkatte olsa yüzde yüz hac istiyorum, git diyanetle diyorum. Bana evet. bir güven veriyor diyanet. Evet. E, gelip diyor ki. Hocam diyor kurbanımızda sıkıntı oldu. Diyanet bizi vakfe yaptırmadı vesaire. Yahu sen gittin mi diyanetle? Gittin. Ben sana dememiş miydim diyanetle git demiştim. Daha karıştırma. Diyanet düşünsün bu işi. Orada 20 tane ilim adamına evet. haç şartlarını konuşturuyor. Evet. Yani diyanet ne demek? Sorumluluk alan demek Allah katında. Evet, Allah katında. Evet. Bu Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki gibi e, göstermelik bulunan ...buraya niyet ayın edildiği belli olmayan... ...kimselerin elinde değil ki... ...senin gibi namaz kılan, senin gibi hacca iman eden... ...Arafat'ta gözle yaşı adamların elinde şu anda... Evet. ...dolayısıyla gittin... ...filanca eksikti... ...ya kıyamet günü onlar hesabını versin... ...kessin dursunlar kurbanlarını madem öyle... <gülüyor> ...merak etme bir vakfe yerine doğru gidiyor... ...vakfeyi bıraktırdıysa orada vakfesini yaptırır... ...ona melekler mahşerde... Evet, evet. ...eğer bir hata varsa ortada... ...şimdi bu diyanetin... E, ...içini doldura doldura gelmesi halinde... Bu ihtiyacı çok önemli oranda örneklendirir. Aradığımız bu zaten. Evet. Örneklendirir. Biiznillah büyük oranda da içini doldurabilir. Evet. Ben mesela filan müftü efendi sigara içtiği için benim çocuğum da caminin önünde onu gördüğü için e, rahatsız oldum diye diyanete bir yazı yazsam. Evet. Diyanette bir soruşturma yapılabiliyor mu bir müftü için sigara içti caminin önünde diye? Böyle bir yasa yok. Evet. Böyle bir uyarı da yapılmaz müftüye. Yok nitekin böyle şeylerde. Ama bunu ben e, başka bir zamanda bu bahsettiğimiz olgunlaşma sürecinde yapsam desem ki müftü efendi e, çocukların önünde sigara içiyor diye başkana bir dilekçe yazsam, bir kere bir dilekçe yazsam. Onlar da sigara içen müftü görevden azledilir diye belgeseler bunu da. Azledilir dese... diyanetin aranan kalitesi bu işte. Evet, evet. Yani git evinde içecekseniz iç sigaranı. Evet. Niye çocuklarımıza kötü örnek oluyorsun? diyebilmeliyim ben. Evet. Ama şu anda 657'ye göre suç olmadığı için sigara içmek. Evet. Yani memurlar kanun 657 değil mi? Evet, Ona öyle. göre suç olmadığı için dolayısıyla benim şikayetime verilecek cevap yasal bir suç değildir. Olacak Gibi olacak. Yasalarla maneviyatın kesiştiği bir yerde durması lazım diyanetin. Şu anda yasaların himayesinde duruyor sadece. Mesela çok daha kolay bir örnek. E, diyanet ...bir şura kuruyor mesela... ...dün de şura evet. vardı... ...buraya doğuda... ...binlerce seyda var... ...ulema evet. var... ...batıda bir sürü medresesi olan... ...hoca efendiler var... ...bunları çağırabilir mi çağıramaz... ...neden akademisyen... ...diyanetten emekli mevcut diyanet görevlileri... ...diye bir kadro oluşturmuşsun sen... Evet. ...niye olmasın ki sen... ...yani başbakanlıkta... ...herhangi bir konuda... bilir kişi oluşturulurken... E, kravat olmayan, memurlu olmayan e, bir reçberde çağrılabiliyor. Evet. Yani evet laik devlet burası ama toplumda ağırlığı var bu adamın. Dersine 200 kişi, 500 kişi katılıyor. Bir ilçe olduğu gibi bunu dinliyor. Evet. Efendi konuşma yapıyor, 20 kişi gidiyor. Evet. Bu bakkala giderken etrafında 80 kişi var. Evet. E bunu çağırman... E, sözünü dinleyecek halde değilsin şura adı üstünde şura görüş toplamak demek. Yani. En azından bu kadar ince kurallara dikkat ederek diyanet e, kendisini biraz daha halkın içine atabilir. Ben şimdi e, son 10 seneyi özellikle söylüyorum. Son 10 senenin 5-6 senesinde ciddi bir şekilde diyanet bu dediğimiz noktaya doğru gitmeye çalışıyor. çalışıyor Ama evet. üstten gidiliyor, zorla gidiliyor. Yani altı doldurulmadan e, gidiliyor. E, bu arada bir sorun daha var. Şimdi biraz önce bahsettik. Türkiye'de e, Hanefi mezhebi yüzde yüz makbul görmüş yani kabullü olan bir mezhep. E, Şafii mezhebi doğuda bir nebze tutuluyor. Diğer iki mezhepten Türkiye'de tek tek insanlar var. kütüphanelerde var. Maliki ve Hanbeli mezhebi. E, son beş senede ayyuka çıkmış bir şekilde bu Hanefi mezhebini yok sayma, Ebu Hanefi'yi atıp Direkt güya Kur'an'a, direk güya evet. hadis-i şeriflere gitme arzusu meyli var. Işi var şimdi mi? Diyanet laiklikten çekiniyor. laikliğe karşı aman tedbirli olalım diyor. Aman sarıklı dolaşmasın müfteler sokaklarda diyor. Neyse. Buna bir makul gerekçe veriyorum. E şimdi fitne fesat çıkmasın diye e, Alevili'ye de e, bir sessiz kalıyorsun. Bunda da haklısın. Vatandaş onlar da çünkü. Evet. Cem evlerine İmam gibi bir şey tayin etmiyorum Cami demiyorum ama onlar da bu ülkenin Gerçeği diyorsun evet. bu da doğru Ya bu halkın yüzde yüz Bağlı olduğu Ebu Hanife deyince ashab sonraki kiramdan sonra En değerli insan olarak Gördüğü değerlerde birisi çıkıyor Sadece ilahiyatta bir tez hazırlamış Ebu Hanife'yi silip savuruyor A hmm. meselesinde B meselesinde Ebu Hanife'nin yüzünden namazlar olmuyor Oruçlar olmuyor evlilikler boş filan Deyip duruyor bir kere de diyanet çıksın desin ki bu toprakların imamı Ebu Hanife'dir. Dokunmayın yani. Ebu Hanife'ye desin. desin değil mi? Hocam bunu başkan bir <gülüyor> kıvırarak değil net bir şekilde. Evet. Ebu Hanife üstadımızdır. Başımızın tacıdır. Mecelle ona göre yazılmıştır. Bu topraklardan biz din aldıysak eğer Ebu Hanife'nin eliyle aldık bunu. İslam evet. Ebu Hanife demek değil. Ama Ebu Hanife İslam'ın bize ulaşan köprüsünün adı. Evet. Şimdi bunu bir kere savunsa diyanet Ondan sonra şurada buradaki e, faaliyetlerin büyük bölümünü öldürür. Evet. Şimdi, olumsuz faaliyet. Olumsuz faaliyetlerin öldürür. Evet. Niye öldürür? Çünkü biri ne diyor? ehl Sünnetim gidiyor diyor. Ebu Hanifem çiğnendi diyor. Evet. Bu adamlar abdestsiz namaz kıldırıyor. Ayaklarına mes ediyorlar diyor. Evet. Şimdi bir sürü e, dedikoduyu e, diyanet olarak da sen sessiz kalınca zımnen itiraf etmiş oluyorsun onların bu faaliyetini. Evet. Yani ben bunu yapsın diye demiyorum. Bu bile halkla, Müslüman halkla yüzde yüze yakını Hanefi mezebinden din yaşayan insanlarla diyanetin arasında bir samimiyet köprüsü kurar. Evet. Ama ne yapıyor? Filan akademisyeni karşıma alıp Rencide etmeyeyim diyor Binlerce milyonlarca insanı rencide ediyor Bu sefer öbür taraf şımarttı Son 10 evet. on senede Onlar şımardı Kimi ramazanda kimi bayramda Kimi haçta dedikodusunu üretti ee, Müslümanlar da ne yaptılar Şu diyanetler ilahiyatlar, akademisyenler Bu kravatlı adamlar bizim dinimizin iç düşmanları dediler evet. Ortaya gereksiz bir Kutuplaşma çıktı Diyanetin sahiplenmemesi yüzünden ben diyanetin bidatleri sahiplenmesini istemiyorum. Yani Ebu Hanife'yi sahiplensin diyorum ama Salah'ı sahipleniyor. Salah'ın yedi yok dinde bir şey yok. Salah'ı sahipleniyorsun. E, gereksiz toplantıları sahipleniyorsun. Yani din gibi onları bana e, aşılamaya çalışıyorsun. E, bu toprakların gerçeği Ebu Hanife'dir. Salah da insanların duygu dünyasını besliyor hocam yani değil mi? Hocam zaten yersiz bir bidat de çıkmaz. Her bidat bir ihtiyaca binaen çıkıyor. Evet. Ama e, bu beslediği şey neyin beslemesi gereken boşluktur onu bilmiyorum yani. Sala olmasa neyle ashab-ı kiram sala dinlemediler neyle yaşadılar? Peygamber sevdasıyla yaşadılar. Evet. Bu salada da salatu selam okunuyor hocam değil mi? Hocam her bidatın savunması vardır. Savunmasız <gülüyor> bidat olmaz. Savunmasız bidat evet. olmaz. Hatta bazı bidatlar akıl mantıkla sünnetten daha güçlüdür. Evet. Akıl mantığa bakıldığında daha güçlüdür. Çok gerekli gibi durur. O yüzden hocam biz mümin olarak, e, ümmeti Muhammed olarak, bu toprakların mümin çocukları olarak bir cemaatin e, müminleri değiliz. Diyanetin de müminleri değiliz. Allah'ın kullarıyız. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Ebu Hanife'nin mezhebi üzerinden dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Bizde bir tasavvuf, bir tarikat meşrebinin olması Balkanlara İslam'ı götürmek demek. Evet. Sultan Fatih'in kulağından çekecek <gülüyor> kudrete sahip olmak demek. Bu bir ihtiyaç. Evet. Bu kalite artışı diye bir sevdası olan herkes için gerekli. Bu yalnız şu kadar ki ölçüsüz olduğu zaman. Başıboş salındığı zaman Başımıza bela olabilir Bu son hadisede Hocam insanların zihninde Cemaat hadisesine Karşı ne tür e, Şeyler sorular Oluşmuştur Yani bir kere e, Bu Papaza kızıp oruç bozmak gibi Kiliseye küsüp camiyi yakmak gibi olur Evet Yani Herhangi bir kimse e, Gelip camimizde abes bir iş yaparsa biz camiyi mi yıkacağız onu camiden kovacağız evet. camimizin duvarına kirletme diyeceğiz yani cemaat mefhumuna din mefhumuna insanları irşat etme ihtiyacına çocuklarımıza şeriat terbiyesi verme tasavvuf inceliği öğretme konusunda birisi 30 senedir hata yapıyor dersek şimdi biz dinimizi mi cezalandıralım kendimizi mi cezalandıralım Kirlendi kirli bir iş başımızda oldu dolayısıyla biz dinden çıkalım mı diyelim maazallah suçluyu mu cezalandıralım suçluyu cezalandıralım suçludan kendimizi ibra edelim Evet. Yok bizde ilgisi yok diyelim bu otayın ama üstadım e, babam 1990'lı yıllardaydı her sene bir 150 kadar talebe getirilirdi ona çok önemli bir örnek anlatıyorum Babam aşağı yukarı yani sayısını söylemiyor ama zannediyorum binden fazla hafız çıktı elinden. Öyle bir kendi kendine okutur yetiştirir. Fatihadan Nas'a kadar yalnızsız okutturur çocuğu ezber hafızsın derdi böyle bir. Evet. De. 90'lı yıllardan bir tanesinde e, 150 tane çocuğu önüne oturtmuş tek tek seçiyor. Dudaklarının kalınlıklarına bakıyor ses yapılarına bakıyor. Barbi, yarım Her çocukla yarım saat uğraşır. Evet. Bu hafız olur mu olmaz mı diye uğraşırdı. Ona tatbikat yaptırır, ahlak testi yapar. 70 senelik birikimini kullanırdı bunların evet. üzerinde. Ben de oturup seyrediyorum nasıl yapıyor. Karıştırmaz kimseyi de kendi standartları hmm. var. Ee, çocuğa mesela 12 yaşında o zaman 12 yaşında alınıyordu çocuk. 12 yaşında çocuğa der, "Ne zaman evleneceksin oğlum?" Hmm. derdi. O da henüz erken. Hocamca filan derse çocuğa eksi işaret koyardı. Allah Allah. ...Babasından daha yaşlı birim ...evlilik konuşuyor benimle derdi... Hmm, <gülüyor> ...çok enteresan hmm. böyle hassas... ...ölçüleri vardı... Hmm. Ee, ...öyle... ...yemeğe gibi bir ara verildi... ...babam işte saat 2'de... ...geleceksiniz dedi dışarı çıkardı onları salondan... ...baktım ağlıyor... ...baba hayır ola dedim... ...bir şey mi oldu hocasını hatırladığında hmm. genelde... ...Aşık Kutlu Hoca Efendi'yi hatırladığında... Hmm. İşte o çocukluk günlerinde hatta böyle duygulanıyor da öyle bir şey oldu zannettim. Dedi 36 tane çocuk denedik sabahtan beri bunların hiçbiri hafız olmaz dedi. Allah Allah. 10 senedir bana hafız olacak çocuk nadiren geliyordu bu sene hiç gelmedi dedi. Allah Allah. Ondan sonra dedim ki. Ne olmuş? E, dedim baba ne, yani hiç hafız olmadı? Kur'an teslim edilmez bunlara dedi. Allah o çünkü Allah Allah. hem ahlak arıyor hmm. Hem zeka arıyor Hem pratiklik arıyor çocukta evet. Çok test ediyor Dedi ki şu mendebur kelimesini çok kullanıyor Şu mendebur adam dedi Hafızlığa, Kur'an'a yarayacak Bütün çocukları kolejlerine topladı Bu medreselere çocuk bırakmadı dedi Allah Allah Hepimiz kıyamet günü hesap vereceğiz 95-96 28 evet. Şubat'tan önceki günlerden birinde oluyor evet. bu Hepimiz hesap vereceğiz ...hurda çocuklarını Kur'an'a ayıran Müslümanlar da... ...bu bedeli ne zaman ödeyecekler merak ediyorum dedi. Allah Allah. Babamın tatlı bir hatırası... ...şimdi babamla bu son olaylar üzerine böyle oturduğumuzda... ...fena gayizi var tabii. Ama hatırlıyor musun dedi... ...Müslümanlar çocuklarını Kur'an-ı Kerim'e... defoluyusalar uygun gördükleri zamanı hatırlıyor musun dedi. Evet. Bunu görmeliydik o zaman hepimiz. Dedi. Evet. Diyor da şu anda. Hı -hı. Evet. Şimdi dolayısıyla hocam bir facia yaşadık. İnşallah kurtulduk bu beladan. İnşallah, İnşallah kurtulduk diyelim. Ama ben de burlar melunlar deyip onları atarken 5 değil, 10 değil, 20 değil, 30 sene değil. 40 senedir bir iki Müslüman'ın dışındaki Müslümanlar nereye gidiyoruz ya? Bu ne biçim iş? Yani çocuklarımız analarından, babalarından soğuyorlar. Bir tane hafız yetişmiyor Gece bir cüz Kur'an okuma diye bir şey olmuyor buralarda Sadece üniversite üniversite üniversite bir imtihan biyoloji matematik Ramazanda Kur'an gösterip Para topluyorsun biyoloji harcıyorsun Bu parayı matematiğe harcıyorsun evet. Bu ne oluyor deyip basiretimiz Çok fecikirli hele siyasiler Siyasilerin basiretleri çok kirlendi Evet yani yakın döneme Kadar hocam yani böyle bir Beş sene önce değil İstanbul'u yönetenlerin Torunları hep o kolejlerdeydi Son evet. bir seneye kadar hocam. E bu şimdi bu sene kapandı o kolejler de çocuklarını veremeyecekler herhalde. <gülüyor> evet. e bu, hepimiz bir istiğfar edelim Rabbi'mize. Evet, hepimiz. Evet. Çünkü dinimizin üzerinde bir oyun oynandı, haşhaşilik vermek iyilik yapıldı dinimizin üzerinde evet. ve biz siyonizme takıldık kaldık siyonist e siyonist Müslüman maskesiyle geldi bu sefer. Evet. E bu sebeple hepimiz istiğfar edelim, onları da tövbeye davet edelim. Kim? maddi destek bulduysa ben mesela geçen haftaki sohbette de zannediyorum konuşmuştuk ve diyanete ben rica ettim konuşma yaptım bilhassa son 3 senedir bu kurumlara zekat verenlerin zekatlarının ne olacağını düşünsünler böyle bir hata olur mu devletin terör örgütü dediği bir kuruma zekat veriyorsun sen bu zekat şimdi yeniden verilmeli mi dinişleri yüksek kurulu bunu incelesin evet. yani bu tövbeyi sadece o ana suçlulara değil onlara zemin oluşturan ile sebep olan müminler evet, evet. olarak hepimiz teyakkuz halinde olmalıyız. Kadir Mısroğlu hariç herhalde hocam. Evet. Yani o zamanında erkenden uyandı Allah razı olsun. Bu sebeple bu bir bela oldu başımıza. İnşallah tekrarından e, ümmetimizi Allah muhafaza buyurur. Ama Hı. bunun yüzünden papaza kızdık diye kiliseyi nefret ettik diye camiden soğuyamayız. Orucumuzu bozamayız biz. Otururuz ...salih olanın ararısı. Mesela evet. bir şeyde oturup... ...kim cemaatimizin lideri olmalı... ...Şeyh Efendi nasıl olmalı... ...bunu da konuşalım. Evet, i̇nşallah. Yani, yani, bir, yani bir programda da... ...onu konuşacağız. Üniversite, Zaten... Üniversite, ...başlangıçtaki üniversite, soru çerçevemde o vardı. Onu da konuşalım. Yani üniversiteli bir gencin... ...beni bu üniversiteyi yiyip bitirmesin... ...bir abim olsun... ...bir büyüğüm üstadım olsun demesi... ...bir atılım o çocuk tarafından e bunu kullanamıyorsa bir Müslüman yani bunu değerlendiremiyorsa e, değerlendiremiyorsa ya da yanlışa sürüklüyorsa o çocuğu da öldürüyor ümmetin hayallerini de söndürüyor tabii, tabii. dolayısıyla e, cemaat standartları <gülüyor> onu da işte e, konuşacağız İslam'ın bir insanın eee cemaate girerken nelere bakması Hangi lazım? Hangi cemaate girmeliyiz? Ha, gibi yani, yani onun marka, ölçülerini belki makka ölçüleri diyelim. İsim vermeyeceğiz ama isim e, vereceğiz Müslümanlık hocam. Heh. <gülüyor> <ismimiz> Müslümanlık elhamdülillah. <elvan gülüyor> amin, <dinle>. amin. Müslümanlık. <gülüyor> i̇nşallah. i̇nşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aa. Böyle bunlar devam edecek birkaç program inşallah. Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler programında muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la beraberdik. Bendeniz Ahmet Taş getiren hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.